merhamet edilmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler ne zaman rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse kâfirler müminlere şöyle derler size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz siz böyle ne sapık düşünürsünüz